Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Süt D Başkanı Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu 4 Temmuz Uluslararası Kooperatif Günü için yaptığı açıklamada kooperatiflerin ekonomideki önemli konumuna dikkat çekti. Bu yıl Uluslararası Kooperatifler Birliği iklim değişimiyle mücadele için yerelde kooperatiflerin gücünün önemini ortaya koyarak İklim için birlikte hareket edelim temasını seçti dedi. Profesör Prof. Karaosmanoğlu, Uluslararası Kooperatifler Birliği dünyanın en eski sivil toplum kuruluşlarından biri. 109 ülkeden 312 kuruluşun üye olduğu birlikte 1991 yılında kurulan Türkiye Milli Kooperatifler Birliği de var. Toplamda 3 milyon kooperatif, 1,2 milyar kooperatif üyesi var. Sayısal kuvvet ve kooperatiflerin yereldeki gücü bakımından iklim değişimiyle mücadele için... Büyük bir potansiyel ülkemizde başta tarım, orman, gıda, sağlık, enerji kooperatifleri olmak üzere tüm kooperatiflerin sürdürülebilir üretim görevi var. Sürdürülebilir üretim ile karbon ayak izini düşürecek kooperatifler küresel ısınmaya dur demeli açıklamasını yaptı. Temiz Hava Hakkı platformu çevre mevzuatına uygun olmadıkları için 1 Ocak 2020'de kapatılarak 8 Haziran 2020'de yeniden açılan 6 kömürlü termik santralin bacasından Hala kirli dumanlar çıktığını belirterek gerekli çevre yatırımlarını tamamlamayan santrallerin çalışmasına izin verilmemesi çağrısında bulundu. Santrallere yapılan çevre yatırımlarının ve bacadan çıkan emisyonların şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmadığını belirten platform temsilcileri bu yatırımların tamamlanmadan santrallerin işletmeye geçmesinin COVID-19 salgını sürecinde öne çıkan halk sağlığı öncelikleriyle de bağdaşmadığının altını çizdi. Temiz Hava Hakkı Platformu temsilcisi Greenpeace Akdeniz Program Direktörü Avukat Deniz Bayram. Kapatılan santrallerin bazı ünitelerinin santrallerin çevre ve halk sağlığı için yapmaları gereken yatırımları henüz tamamlamamasına rağmen 6 ay içinde bulunan geçici çözümlerle tekrar çalışmasına izin verildi. Yine her gün vatandaşlarımız Kahramanmaraş Afşin'de, Zonguldak Çatalazı'nda, Kütahya Seyit Ömer'de ve Manisa Soma'da Özellikle akşam saatlerinde çıkan koyu dumanların fotoğraflarını bizlerle paylaşmaya başladı. Gerekli yatırımların tamamlanıp tamamlanmadığını anlayabilmek için Zonguldak ve Kahramanmaraş'taki santraller için tespit davaları açtık dedi. Kahramanmaraş Elbistan Afşin Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu üyesi İbrahim Yalçın. Filtre yapıldığını söylediler. Açılan Afşin A santralinin iki ünitesinin her günkü gibi... Kül saçmaya devam ediyor. Baca gazı için filtre takıldığı söyleniyor ama kül filtresi takılmamış. 6 aydır rahat bir nefes alıyorduk ama şimdi yine kapkara duman görüyoruz dedi. Makine mühendisleri odası enerji grubu üyesi Orhan Aytaç. Sahadan, yerel basından ve sektör dergilerinden aldığımız bilgilere göre geçici faaliyet belgesi verilen santral ünitelerine yalnızca kuru soğurucu püskürtme sistemi monte edildi. Başka bir iyileştirme yapılmadı dedi. Bu sistem ülkemizdeki kömürün kükürt oranı ve yandıktan sonra oluşan kül miktarı çok fazla olduğu için verimli değil. Üstelik Türkiye'deki santrallerde bulunan elektro filtreler bu sistemi çalıştırmaya elverişli olmadığı için hem kükürt salımı azalmayacak hem de toz salımı eskisinden fazla olacak dedi. Temiz hava hakkı platformu koordinatörü Buket Attlısı, COVID-19 salgını ile mücadele ettiğimiz ve her nefesin önem taşıdığı bu günlerde Çevre izni almak için baca gazı ve kül depolamayla ilgili gerekli yatırımları tamamlamadan tekrar çalışmaya başlayan kömürlü termik santral havamızı kirletmeye devam ediyor. Halkın sağlığının önceliklendirildiğini söyleyen karar vericilerin bu yatırımların tamamlanmadan santrallerini Açması kabul edilebilir değil. Bacadan çıkan emisyonlar maalesef kamuoyu ile paylaşılmıyor. Limitlerin aşılıp aşılmadığını veya hangi yatırımların yapıldığını bilmiyoruz dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan verilen geçici faaliyet belgesiyle çalışmaya başlayan santrallerle ilgili şeffaf bilgi paylaşılması ve limitleri karşılamayanların acilen kapatılması talebinde bulunuldu. Euronews'da yer alan bir habere göre Yeni Zelanda'da Wellington Üniversitesi İklim Bilimi bölümünden Kyle Clem ve ekibinin çalışması dünyanın en uzak bölgesine dair yeni bilgiler sunuyor. Güney kutbunda sıcaklığın küresel ortalamaya göre 3 kat daha fazla yükseldiği ortaya kondu. Nature Climate Change dergisinde yayınlanan araştırmaya göre bunun güney kutbundaki buzulların erimesi denizdeki yaşam ve deniz seviyesindeki yükselmede çok büyük etkisi olabilir. Doğa ve Çevre Vakfı. Güzel bir haber. Merkez Av Komisyonu da bundan sonra dört sivil toplum örgütü, iki de bilim insanı olması yönündeki düzenlemeyle ilgili bir açıklama yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nda gıda, tarım ve orman alanlarında bazı düzenlemeler yapılması hakkındaki kanun teklifi kapsamında Merkez Av Komisyonu'nda yer alan toplam üye sayısının 25'e, bilim insan sayısının 1'den 2'ye, sivil toplum kuruluşlarının sayısının ise 1'den 4'e çıkarılması, nüfusları hızla azalan ve birçoğunun nesli tükenmeyle karşı karşıya kalan yaban hayvanlarının korunması ve sivil toplum kuruluşlarının karar süreçlerine katılımı adına önemli bir gelişme diye bildirmişler. Ürdün Başbakanı Ömer El Rezas, ülkede tüm bakanlıklara gönderdiği genelgeyle bakanlıkların faaliyetlerinde yalnızca elektrikli araç kullanılmasını istedi. Ömer El Rezas, yalnızca başkent dışındaki saha ziyaretlerinde 4x4 araçların kullanılması ve ihtiyaç fazlası tüm araçların araçlarında Satılmasını istedi. Dolayısı bizim başımıza diyelim ve iklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyelim. Esen Kam. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi.